Günaydın sevgilim. Ya da daha çok. Bugüne çalışıp böyle yapayım. Daha çok böyle sevin söylemine. Günaydın. Şu telefonu, telefonları. işte birbirimizi gördüğümüzde. Bu şekilde selam vermeni bile o kadar özledim ki. Günaydın. Oysa ki sesini ne zaman bunları duymuyorum ki. En son geçen cuma duymuştum. Bugün çarşamba mı? Perşembe mi? Bugün çarşamba. Yani beş gün olmuş. Beş gün olmuş. Ama niye bana 50 yılmış gibi hissettiriyor? Neden o kadar acı duyuyorum yani? Yine bir silecek sesi var. Senin duyman gereken benim sesimin dışında. Çünkü abi ne açtı burada? Aslında o kadar yağışlı değilmiş. Aman ya. Hani diyor ya şiirde. Sürekli ne yaptım unutuyorum. Elim yumurta tutup saati cezveye koyuyorum diyor. Benimki de çoğunlukla on misal işte. Ben de kendimi bana çoğunlukla öyle buluyorum. İnsanlar da beni öyle buluyor. Ne yaptım çok bilmiyorum yani. Yine işe geç kalmışım. Belki ucu ucuna yetişeceğim, belki. gecikeceğim yani. <Gülüyor> Dün gece bir yazı paylaştım. Ya. Çok fazla yazamadım çünkü. Aa, Titan izliyordum. çok kötü <gülüyor> çok kötü abi şu can, pardon <gülüyor> hep beraber çocuk ama ama tamam şunu kızdırıyken gözlerim böyle nereden baksan 3 saniye falan kapanıyor bir kaç gündür yaşıyorum ona bir şey olacak diye korkuyorum Vallahi Neye alerjim mi var? Hiçbir şey anlamadım yani. Sıcak gelince mi burnum böyle, burnuma böyle oluyor? Soğuk gelince mi? Yani çocuklar yavaş. Aksi. Sonra işte of! Bir şey diyecektim onu da unuttum Allah kahretsin. İyi misin diye paylaştığım şeye. Defalarca bakmışsın. Ama hiçbir şey, hiçbir haber alamadım yani. İyi misin diye haberim olmadı. Mesela her sabah saat yedi gibi, yedi buçuk gibi, sekiz gibi bir şey paylaşmış, paylaşmış mıyım diye bakardın. Ne gibi bir, bir, bir. E, ama dün de yapmadın. Ya da belki ondan önceki günde Bugün de yapmamışsın. Gerçi saat hala 8 olmadı. Hala şansım var. Ne oldu artık? Tabak namazlarına kalkmıyor musun? Ya da çok yoğun mu oluyorsun? Ya da belki işe gidiyor oluyorsun bilmiyorum. O zaman bugün de işe gideceksin demek oluyor. Geçen günlerde de işe gittiğini tahmin ettiğin bir gün oldu ama Emin olamadım O yüzden bir şey yazamadım Göçkası <Gülüyor> Ellerim çok soğuk. Güzel. sizi hiçbir, hiçbir şey odaklanamıyorum. Hiçbir şeyin önemli. Of, bir de hala daha Peki Bu bir yere gitmeyecek yani buna Daha önce de ikimizde de konuştuk ya Biliyorsun da yani Bunu ikimiz de biliyoruz Ama Sana bir şeyler paylaşmak isteyeyim Bir şeyler konuşmayı isteyeyim bazı kızıyor olsam bile bir yere gitmiyor yani. Saçlarım bayağı uzadı. Açısını böyle geçtiğimde fark ettim. Böyle işte ah, Kuruladıktan sonra böyle baya bir salladım. Yani ben de öyle. Daha çok farkına vardım ne kadar uzatamam. Dedim bir giderken saçlar böyle değildi. Hayatınız da kısaldı sanki ama sen gidince. Ne var? Uzatsın, kısalsın. Uzatsa da kısa hissettiriyor. kısalınca da bir şey ifade etmiyor. iyi yapıyorsun numaramayarak bunun arkasından zaten bunu biliyorduk Lojka. bunu konuşuyorduk yani Bunlara devam ettirirsek Senin sesini duyup, seni yaşamak, seninle bir şeyler konuşmak, hepsi, yani hepsi. Hem senle yaşadığım geçmişime, geçirdiğim vakit, hem de gelecekte kuracağım, kurabil, kurabilecek olduğum hayallerime bedeli yani. Ama şimdi. Şimdilerde senin ne olmak? Son derece can yakıyor, son derece üzücü. O yüzden geçmişi tutunup geleceği. Geleceğe de odaklanamıyorum ama en azından gelecekle ilgili bir şey yapmak istediğimde geçmişteki anılarımız paylaştıklarımız her şey hepsinin bir tesir oluyor. Aa, o yüzden <gülüyor> bir kere daha iyi ki varız. Do at the same time çok garip ya Hiçbirinize yol vermeyeceğim Bekleyin, aferin Bir haber. Düştü payıma, ağrından bir keder no no no <Gülüyor> ya da ich sen sabah uyanır uyanma sesi çok güzel olan tiplerdensin biliyorum. Hatta öyle olduğunu da hatırlıyorum. Yani birkaç sefer görmüştüm. Ya tabii şimdi şarkı var, şarkı var. Yani böyle feminen bir şarkıyı erkek söylerse olmuyor. Böyle maskülen bir şarkı olacak ki böyle city joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway and the shadows down the lone Sesim açacak bir şey yok sesim bu kadar. Ama açtı. Işte... <gülüyor> Drugs Şeyden bahsedersek eğer. Yeterli depolama alanınız yoktur. Neden acaba? Fazlasıyla dolu. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Benim bu telefonda ya, yer açmam gerekiyor. Aman be bunu sana niye anlatıyorum? Ne gerizekalı. Öfüm ya. Kendime bazen sevmiyorum. Ama yapıyorum böyle hareketler bazen. Evet çocuğum. Yani ıps. Alright. Ekranı kapattığımda kayıt kapanıyor. Şimdi biraz beklemen gerekiyor canım. İşte bu açıklamayı sana niye yaptım bilmiyorum da Hmm. Açıkam. Şeye geldim. Ah, telefonumda geri oluşturma durumu tabii bana şey benim sordum. Benim çözmem gerekiyor. Bir şey diyeyim mi? Seni çok seviyorum ya. Ne hatırla olur mu? Hep bil yani. Benim yaramaz noşkum. Sen bize ne yaptın böyle ya? Ne yaptın yani? Pes pembe yanaklarından öpüyorum noşkum.